fakat faza fozun azıma. Ama بعد, fakat astağ alhadîf kitab ve khair hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam, ve şer umur muhdeşatı ve ve kişinin Allah için sevmesi bahsini almıştık. Yani bir insan Allah için sevecek, mümin kardeşini. Ve bunu sevmiş olduğu mümin kardeşine bildirecek, ifade edecek. Ve de ve de kardeşini sevdiğini bildirdiği, kendisinin sevildiğini duyan kimse de o kardeşine ne yapacak? Beni kendisi için sevdiğin, Allah da seni sevsin diye karşılık verecek. Hadisada böyle geliyor değil mi? Bunu öğrendik. Bu haftaki konu ise daha önemli bir konu, daha önemli bir husus. Allah'ın kulunu sevmesi. Yani kulun Allah'ı sevmesi o kadar önemli değil. Allah'ın kulu sevmesinin yanında. İmam-ı Nevi rahimehullah bu bahiste diyor ki: "Babü alamati hubbillahi taala lil abd." Allah Taala'nın kulunu sevmesinin emareleri, alametleri. Nelerdir? وَالْحَثِ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهَا Bizi Allah'ın sevgisine götürecek bu emarelere, bu vesilelere ne yapmamız lazım? Tutunmamız lazım. Bununla ahlaklanmamız lazım. وَالْصَعِي فِي تَحْصِيلِهَا Ve bu özellikleri, bu hususiyetleri, bu vasıfları yapmamız lazım. Kazanmak için gayret göstermemiz lazım. Biliyorsunuz, al İmran Suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Peygamberine kul, de ki, اِنْ kuntum تُحِبُّونَ Allah'a. Allah'ı, şay şayet Allah'ı sevdiğinizi söylüyor iseniz, yani Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, فَاتَّبِعُونِي Bana uyun diyor. Allah'ın Allah Resulüne uyun. Ki, يُحْبِبْكُمُ Allah da sizi, sevsin. Ve yagfir lekum Günahlarınızı mağfiret etsin. Wallahu gafurur <gülüyor> rahim. Allah-u Teala gafurdur, rahimdir. Bu ayete selef alimleri ne diyorlar? İmtihan ayeti diyorlar. Yani Allah-u Teala kullarının sevgisini imtihan ediyor. Neyle? Resulüne <gülüyor> ittiba ile, bağlılık ile. Herkes Allah'ı sevdiğini iddia eder. Herkes biz seviyoruz. Allah dendiği zaman gözleri yaşarabilir belki. Ama bu o kişinin Allah'ı sevdiğinin emaresi alameti değil arkadaşlar. Kişinin Allah'ı sevmesinin emareti alameti ne? Resulüne. Resulüne ittiba. Resulüne bağlılık. Sözlerinde, kavillerinde, itikadında en önemlisi. Ne kadar bağlıysan Resulüne asabının gitmiş olduğu yola o kadar Allah'ı seviyorsundur demek. Ama bundan daha önemli bir husus var arkadaşlar. allah Teala'nın yani senin Allah'ın sevmenden daha önemli bir husus. allah Teala'nın seni sevmesi. Diyorlar ya selef alimlerine لَيْسَ tuhib, أَنْ تُحِبْ وَلَاكِنْ أَنْ تُحَبْ Önemli olan sevmen değil. Önemli olan Sevilmendir. Sevilmendir. Peki, Allah'ın sevgisine nail olmak için, yahut da Allah'ın, Allah'a tövbe etmek için, yahut Allah'ın rızasına nail olmak için, önce biz mi sevmeliyiz, önce biz mi tövbe etmeliyiz, önce biz mi razı olmalıyız, yoksa Allah önce sevmeli, Allah önce tövbe etmeli, Allah razı olmalı ve sonra bizi buna muvaffak mı kılmalı? Anlayabildiniz mi ikisi arasındaki farkı? Yani önce biz sevbetmeliyiz etmeliyiz mi ki ondan sonra Allah tövbetsin etsin bize? Önce biz sevmeliyiz mi ki allah Teala sonra bizi sevsin? Sevgimizden sonra önce biz razı olmalıyız ki, olmalı mıyız ki Allah bizden razı olsun? Diyor ki seleftendir alim. Ben diyor böyle zannederdim. Önce biz tövbe etmeliyiz ki allah Teala ne yapsın? tövbe etsin. Tövbemizi kabul etsin. Önce sevmeliyiz ki Allah ondan sonra bizi sevsin. Önce razı olmalıyız ki Allah Teala ondan sonra bizden razı olsun. Ama diyor ki ta ki allah Teala'nın Tevbe suresindeki şu ayetini okuyuncaya kadar diyor. Hani Tebuk savaşından, Gazesinden geri kalmış üç tane sahabe var. Üç tane sahabe var. Allah Teala onun hakkında diyor ki: "Summe tabe alayhim li yetubu." Allah onları ne yaptı? Tevbe etti. Yani tövbe etmeye muvaffak kıldı. <gülüyor> Niçin? Li yetubu. Tövbe etmeleri için. Ya yani onların tövbe etmeleri için önce tövbeye muvaffak kılan kim? Allah. Ne diyoruz? Radiyallahu anhum. Allah razı onlardan razı oldu du <gördü anhu> عَنْهُ Onlar da Allah'tan razı olur. Şimdi bu Maide Suresinde de okuyacağız. Allah Teala diyor ki, يَا اِذَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِه۪ Zaten kim dininden irtidad eder, dininden ayrılır, dininden uzaklaşırsa, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ kavmin Allah, Allah Teala yerinize öyle bir kavim getirir ki, başkalarını getirir. Devamını okuyun. Allah onları sever, onlar da Allah sever. Demek ki önceki önce Allah sevecek. Ama önce Allah nasıl sevecek? Önce Allah seni tövbeye nasıl muvaffak kılacak? Önce Allah senden nasıl razı olacak? Senin adamlığını görerek. Nasıl bir adamlık bu? Allah'ın istediği adamlık, Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği adamlık. Ricalun diye bahsettiği birçok ayet var, değil mi? Onları dünya meşgalesi Allah izikinden alı koymaz, değil mi? Gibi ayetler. Yani ne zaman sen o seviyeye geldin, göreceksin ki Allah seni sevdi ve o zaman da bile bileceksin ki Allah'ın sevmesinden sonra da sen ne yapacaksın? Allah'ı seveceksin. Ama buradaki o şey ne? Hassas ayar, Peygamber'in sünnetine ittiba etmek sünnete uygun yaşamak, her şeyde, bütün amellerde. Sünnet ne emrediyorsa, sünnet böyle dediği zaman bitmiş olması gerek. Şimdi o zaman anlıyoruz ki allah Teala'yı sevmenin emarelerinin en belirgin özelliği nedir? Önce Allah kulunu ne yapacak? Sevecek. Önce Allah kulunu sevecek. Allah'ın da kulu sevmesi için Rasul'le ittiba etmesi lazım amelleri, itikadı, amelleri, ahlakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olması lazım. Kul tövbeye uygun yaşayacak. Ki Allah ona tövbe edecek ki ne yapsın kul ondan sonra tövbe et. Kul Allah'tan razı olacak. Kul, e, Allah kuldan razı olacak. Kulun seyrine bakacak Allah görecek ki kulda ciddiyet var. Labalilik yok. Zikzak yok. Münafıklık yok. İçten pazarlık yok. Samimiyet var. İhlas var. Allah ondan razı olacak. Sonra kul öyle bir hale gelecek ki Allah'tan razı olacak. Demek ki mefhumlar, mefahimler, kavramlar farklı değil mi? Bak seleften ne diyor bir alim? allah şu ayetin okuyuncaya kadar öyle zannediyordum diyor. Ta ki Allah-u Teala'nın o ayetini okudum gördüm ki önce Allah ne yapacak? Sevecek. Önce Allah-u sevecek. Allah Teala sevdiği zamanda göreceksiniz ki amelleriniz Allah Teala'nın sevdiği şekilde sizden sağduyu olacak. Ona uygun olarak, onun dinine, Peygamber'in sünnetine uygun olarak yaşayacaksınız. Allah Teala diyor ki Allah Teala eğer sizler Allah'ın dininden yüz çevirirseniz, ayrılırsanız, kendinizi bir şey zannederseniz, kibirlenirseniz gururlanırsanız, değil mi? Kim insanlar var? burnunu dik, kafası havada. Allah-u Teala'ya isyan ederken, namazı terk ederken, emirlerini yerine getirmezken oralı olmuyor. Oralı olmamasının yanında kibir de var. Ama aynı adama 20 sene sonra bir bakıyorsunuz ki çökmüş, bitmiş, yaşlanmış, sırtı kambur olmuş, boynu öne düşmüş, eli titriyor konuşurken, dili titriyor, dudağı sarkıyor. İşte yani kibirlenen insanın geleceği hal, nokta. Yeryüzünde. Yani insanoğlu bu. Her kibirlenenin bu hale <gülüyor> gelmesine gerek yok ama insanoğlu aciz. Diyor ki Allah Teala, bir kavim getirir, yuhibbuhum, ve onları sever. Ve nehu, onlar da Allah'ı sever. ezilletin alel mu'minin, Mü'minlere karşı bunlar, Alçak gönüllüdür. Müdmünlere karşı kibir yoktur onlarda. Tereffu'u, kendini yüksekten görme, yukarıdan bakma yoktur. Mütevazidir, tevazı saygı. Aizzetin alel kafirin. Kafirlere karşı da onurlu, aziz, izzetlidir. Sadece dünyalık meselelerde değil arkadaşlar, dini meselelerde sadece kafirlere değil fasıklara, Müslümanların olan fasıklara da utanmazlar. Dininin diniyle gurur duyarlar. Dinlerini yaşadıklarından dolayı, dinlerine sarıldıklarından dolayı bir eziklik hissetmezler. Çünkü onlar bilirler ki Allah onları seviyor, onlar da Allah seviyorlar. Artık daha bundan sonra kimin kıdaması, kimin onları göz kaş işaretiyle küçük görmesi ona zarar verebilir ki o biliyor ki Allah onu seviyor. Niye? Çünkü Allah'ın istediği yol üzerine. O biliyor ki Allah onun gitmiş olduğu yoldan razı. Çok önemli. يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan ne yaparlar? Cihad ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ Dediğimiz gibi. Mücadele ederler, cihad ederler. Nefisleriyle cihad ederler küffar ile kafirlerle cihad ederler. Kınayacının kınamasından, küçük görenin küçük görmesinden ne yapmazlar? Korkmazlar, endişe duymazlar. İnanın arkadaşlar, bugün hatta bizim memleketimizde bile şu anda bizim üzerinde bulunduğumuz şu itikadı, şu anda üzerinde bulunmuş olduğumuz şu sünneti çayet bulsalardı, sanki hazine bulmuş gibi sarılacak, hazine bulmuş gibi sarılıp, onu kucaklayacak, onu baş tacı edecek o kadar çok insan var ki ama bir haber yaşıyorlar. Köşelerde, villalarda, yalılarda, güzel şartlar içinde yaşamalarına rağmen, bakıyorsunuz ki huzursuzlar, psikolojik buhranlara düşmüşler. Ama ezan okunduğu zaman camiye koşan, sabahleyin eline Kur'an-ı Kerim'i alıp okuyan, pazartesi, perşembe oruç tutup iftar saatini bekleyen insan nasıl bir durumdadır? Bilir ki Allah onu seviyor. Gitti yol çünkü Allah'ın sevdiği yol. Ve o Allah'ı seviyor. Allah seviyor ki Allah da onu ne yapıyor? Seviyor. Bu çok önemli bir husus. Çok önemli bir nimet. İnsanların İnanın bu çağda daha iyi anlıyoruz. Paralar döküp servetlerini harcadığı ama bir türlü bulamadığı saadet, bir türlü bulamadığı mutluluk işte burada yatıyor arkadaşlar. Allah Resulüne ittibada, dine dört elle sarılmada yatıyor. Dâlike fadlullah yu'tihi men yasha vellahu vasîun alîm. Allah Teala'nın fazlıdır, lütfudur. Yu'tihi men yasha. Allah Teala dilediğine verir dire din veribunu. Allahu vasîun alîm. Allah rahmeti çok geniştir. Ve her şeyi elândir. Allah Teala buyuruyor ki şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir sayadiste diyor ki ben ardallaha bisakatin nas kafaallahu annase. Dedi ki ayette ya Allah Teala velâ yahâfûne lawmetelâyim kınayıcının kınamasından korkmaz, umursamazlar onlar. Hadiste diyor ki Allah Resulü aleyhisselam. Kim insanların kendisine kızacaklarını, öfkeleneceklerini, insanların hoşnutsuz olacaklarını bilmesine rağmen Allah'ın rızasını arzular. Allah'ın rızasını seçerse Allah ondan razı olur. Ve Allah ona yeter. Allah onu insanlara bırakmaz. Bu böyle arkadaşlar. Oman ashat Allah bir ırdan nes kimde? İnsanların rızasını kazanma uğruna. İnsanlar hoşnut olsunlar diye Allah'ın gazap ettiği, sahtep ettiği yolu tercih ederse diyor ki vakelahullah ile nes Allah onu insanlara bırakır. Artık onun işi insanlarladır. Allah ondan korumasını rızasını çekmiştir. Başka bir sahih hadiste, diyor ki Allah Resulü aleyhisselam, Men iltemese rıdallâhi bisahatin nas, radıyallâhu anhu ve arda anhun nas." Çok önemli bir husus arkadaşlar. Kim? İnsanlar kızsa bile, insanlar hoşlanmasa bile, Allah'ın rızası olan yolu seçerse Allah ondan razı olur. Allah ondan razı olur. Ve Allah insanları ondan razı kılar. Yani bakarsın ki sen evet ilk görünüşte insanların kabul etmediği hoşlanmayacağı bir şey yapıyorsun. Ama Allah katında bu Allah'ın razı olduğu, sevdiği Peygamberi aracılığıyla, kitabı aracılığıyla sana yapmanı emrettiği bir husus. Bir mesele. Biliyorsun ki insanlar ağız burun mükecekler Ama diyorsun ki sen ben Allah'ın rızasını istiyorum. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü işin akıbetinde sonunda göreceksin ki Allah senden razı olacak ve o insanları, çekindiğin insanları da senden razı edecek. Bakacaksın ki insanlar senden hoşnut. Bir sıkıntı yok. Bir problem yok. Oman iltəmasarı da nəs bısa katillah? Kim de? İnsanlar hoşnut olsun diye, insanlar ağızlarını açmasın diye, insanlar laf etmesin diye, Allah'ın gazabı olan şey tercih ederse, sakit Allahu aleyhi. Önce onu Allah gazap eder. Onu yaptığından Allah hoşnut olmaz. Wa ashat aleyhin nass. İnsanlar da, allah Teala o insanları ona, ona karşı ne yapar? Kerih gösterir. İnsanları kalbine öyle bir his bırakır ki allah Teala o insandan hoşlanmazlar. İstediği kadar takla atsın insanları razı olsun diye. İstediği kadar şempazelik yapsın, maymunluk yapsın. İşin akıbetinde görür ki hem Allah'ın gazabını hak etmiş hem de insanlar tarafından sevilmeyen bir adam olmuş. Çok önemli. İlk hadis diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnnallâhü Teala kâle, Men a'dâli veliyyen fekad âzentuhu bir harp. Bir allah Teala şöyle buyurdu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim benim veli edindiğim kimseye Allah Teala'nın velileri var biliyorsunuz. Kimdir o veliler? Ellezina amanu ve kanu yettequn. <gülüyor> Ale inne awliya Allah'ı la havfun alehim ve lahum yahzanun. Allah'ın velileri <evliyaları> vardır. La havfun alehim. Onlara korku yoktur. Ve lahum yahzanun. Hüzün de yoktur. Kim onlar? Özel bir tabaka, özel bir sınıf mı? İnsanlarla Allah arasında aracı olan, onlara tövbe veren, onlara rabıta yaptıran, başına sıkıştığı zaman beni çağırın diyen insanlar mı? Asla ve kella. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> اٰمَنُوا İman edenler. İmanı gerçekleştirenler. İman. Anlatıyoruz değil mi? İman, Allah'ın uluhiyetine iman etmek, yalnız ibadete layık hak ile olduğuna iman etmek, rubübiyetine iman etmek, her şey yaratanın ne olduğuna, her şeyin maliki o olduğuna iman etmek, isim sıfatlarına Kur'an ve sünnette geldiği şekliyle iman etmek. Bunlar iman. وَكَانُوا يَتَّقُونَ takvâ sahibi, <صحيحة> sakınırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakındığı şeylerden sakınırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlunu oturtmuş bineğine, binetine. Diyor ki, ey evlat, ey çocuk, yardım istediğin zaman yalnızca Allah'tan yardım iste. Bir şey istediğin zaman yalnızca Allah'tan iste. Allah Resulullah aleyhisselatü vesselamın sakındığı şeyden sakınanlar. Allah Resulullah aleyhisselatü Vesselam burada diyebilir Abbas'a, i̇bn Abbas'a. Yardım istediğin zaman benden de isteyebilirsin. Ben yeryüzündeki gelmiş geçmiş insanların en hayırlısıyım. Değil mi? Ama sakınıyor. Çünkü biliyor ki kul. İnneme ene beşer. İşte evliya bunlar arkadaşlar. Her mümin imanı oranınca ve takvası oranınca Allah'ın velisidir. Her mümin imanı oranınca ve takvası oranınca Allah'ın velisidir. Kimisinin imanı ve takvası o kadar yüksektir ki Allah katındaki derecesi o kadar iyidir ki Asr orada gelecek. Allah Teala seslenir. Ben falancayı sevdim. Ey Cibril sen de sev. Kitaplarda var ki diminden okuduk. İman var, takva var ama söndü sönecek, yandı. Yandı yanacak. <gülüyor> Haramlardan sakınmak yok. Namazlar. İza kamu kamu kusala. tembelce namaza kalkıyor. Zikir yok. Söz verdiği zaman yalan. Haram işlemek onun için su içmek kadar kolay olmuş. Bununla o biri değil. Bununla o bir değil. İşte allah Teala diyor ki, kim benim diyor velime düşmanlık ederse, ben diyor ona harp, savaş ilan ederim. Onun için bakın, Allah'ın evliyalarına ne varlar? Allah'a tevekkülleri çok yüksektir. Bilirler. Musa Aleyhisselam denize giriyor. Arkasındaki ordusu ne oluyor diyor. Arkadan yetişiyorlar diyor. Musa Aleyhisselam çok rahat. Diyor ki Rabbine tevekkülü var. Değil mi? Korku yok. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağarada Ebu birlikte La tahzen inna Allah'a ma'ana üzülme Üzünden mi Allah bizimle beraber." diyor. Allah'a tevekkül böyle bir şey arkadaşlar. Ve ma peki bu evliyallu evliyalluğun veliliğin belirtileri neler arkadaşlar? Yani biz Allah Teala'nın nasıl velisi olabiliriz? Onun sevgisine nasıl bahsettik edemeden sevgi. Nasıl nail olabiliriz? Diyor ki Allahu Teala, "Ve ma taqarraba ilayya abdi bi şey'in ahabba ilayya mimma ...benim onun üzerine farz kıldığım şeylerden daha... Sevimli, ...sevimli bir şeyle bana ne yapamaz? Yaklaşamaz. Yani allah Teala'ya yaklaşacağınız en sevimli şey... ...farzlar. Ya ben namaz kılmıyorum ama... ...dilenci gördüğüm zaman çıkarıyorum, beş milyon veriyorum. Bu insan samimi değil arkadaşlar bu insan samimi değil. Ya kendini rahatlatmak istiyor. Ya etrafındaki insanlara bak hayır sahibi olduğunu göstermek istiyor. Bu insan gerçekten Allah'ın rızası için, Allah'ın sevgisini hak olmak için böyle bir şey yapsaydı önce Allah Teala'nın farzları olan 5 vakit namazı kılardı. Alnını şöyle bir secdeye koyardı. Boynunu bir bükerdi. Rükûya bir giderdi. Biz de bileceğiz ki farzlar her zaman nedir arkadaşlar? Öncelikli. Yani sabah namazının farzı, iki rekat farzı. Öğlen namazının dört rekat farzından evlâ ve hayırlı. Allah daha çok seviyor. Kişinin gece kalkıp namaz kılması iki saat, üç saat. Ama sabah namazını kılmaması, farzını terk etmesi, kılmaması. Veyahut da sabah namazını da kılması hangisi daha hayırlı? Sabah namazının iki rekat farzı. Allah bundan hoşnut, Allah bundan razı. Ona yazılır: Kulum bana nafilelerle ne kadar yaklaşmaya devam eder." Yani nafileler de çok önemli arkadaşlar. Fazla kıldın ama nafileler de önemli. Allah'ın sevgisine götürüyorsun. Eğer onu seversem diyor Allah-u Teala kuntu sem'ahu lezi bihi onun işiten kulağı olurum. Ve basarahu lezi yubsiru bihi Gözen, gören göze olurum. Ve yedahulleti yaptışu biha tutan el olurum. Ve rizahulleti yemşi biha yürüyen ayağı olurum. Yani onu duymuş olduğu duyacağı şeylerde onu göreceği şeylerde Eliyle yapacağı, tutacağı şeylerde ve ayaklarının gideceği şeylerde hep muvaffak kılarım. Hep onu hayra götürürüm. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani insan hayırdan mahrum oluyorsa bir hayırdan mahrum oluyorsa insan şöyle bakacak hata nerede? Yani ben ne yapıyorum? Allah beni bundan niye mahrum ediyor? Ben buna niçin muvaffak olamıyorum? Niye muvaffak olamıyorum? diye düşünmeli, sorgulamalı. Ve in seleni a'taytuhu diyor ki Allah-u Teala, şayet benden bir şey isterse okuluma ne yaparım? A'taytuhu, <gülüyor> veririm. Ve le in iste'âdeni Sığınırsa bana, Allah-u sığınırsa, diyor ki Allah-u Teala ben ne yaparım? Onu sığındırırım, onu korurum, onu muhafaza ederim. Revahül <gülüyor> Bukhari. İkinci hadis, Yine Ebû Hureyre hadisi. Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah. Diyor ki Allah Resulullah sallallahu "Eğer Allah Teala bir kuldan Allah Teala kulunu sevdiği zaman Nâdâ Cebrail'e. Cebrail'i çağırır. Cebrail'e seslenir ve der ki: "İnne Allahu Teala yuhibbu fulanan fa Der ki: allah Teala Cebrail'e. Ey Cebrail, allah Teala falancayı seviyor. ali Ahmedi Ahmet-i, seviyor. Fa ahbibhu Ey Cebrail, sen de sev onu. Ya, sen haram işlerken allah Teala seni sever mi? Sen namaz kılmazken Allah seni sever mi? Cebrail'e bunu sevder mi? Yalan söylerken, sözünde durmazken, فَيُنَادِهِ فِي اَهْلِ Sema halkına, gökyüzü halkına seslenir. Meleklere. Der ki, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّهُ allah Teala falancayı seviyor. allah Teala şu zatı sevdi. Siz de onu sevin. Meleklere seslenin Allah-u Teala. فَيُحِبُّهُ اَهَلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ Sonra da, Yer bu adamı Allah Teala'na yazar, bir kabul yazar. Yani insanlar o tarafından makbul bir insan olur. Sevilen bir insan olur. Yani yer sevilen bir insan olması nereden geliyor? Semavadan geliyor arkadaşlar. Bunun da şartları söylüyoruz. Peygamberi e ittiba. Kul düşünecek. Kul kendini muhasebe edecek, düşünecek. Diyecek ki, acaba allah Teala'nın gökte, gökyüzünde, semada, Cebrail'e ben falancayı sevdim, onu sevin diyenlerden miyim? Yoksa allah Teala'nın gazap ettiği, ettiği kişilerden miyim? Bunun belli bir alametleri var, belli bir belirtileri var. Korkacak kul. Mahrum muyum bazı şeylerden miyim? Hayra muvaffak olamıyor muyum? Bunların sebebi nedir diye kendini sürekli ne yapacak? Sorgulayacak. Bu hadis muttefakun aleyh. Müslümin lafzında ise diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'i çağırır ve der ki ben falancayı sevdim sen de onu sev sonra cenab onu sever. Sonra Yunadi fi sema fe yekul inna Allah yuhibbu fulanan sonra semada seslenir. Ve der ki Allah Teala falancayı sevdi, siz de sevin. Ve sema halkı da melekler de bu insanı sever. Summa yud'u lahu al-qabul fi al Sonra bu adama yer yüzünde kabul yazılır. Makbul bir insan olur. وَإِذَا أَبْغَضَ دَعَا جِبْر۪يلَ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا Allah-u Teala bir kula buğz ettiği zaman Allah-u Teala kula, kula niye buğz eder arkadaşlar? Allah-u Teala'nın çizmiş olduğu sınırlara yaklaşıp onları çiğnediği zaman. Değil mi? Akide'de, itikatta, amelde, ahlakta Eğer bir kuldan nefret ederse Cebrail'e der ki: Cebrail e, "Ben falan nefret ediyorum." E der ki: "Ben falancaya buz ediyorum." Cebrail'e der ki: "Ben falancaya buz ediyorum, sen de buz et." Feyubghiduhu Cebrail. Sonra Cebrail de ona ne yapar? Tebril buz eder. Sonra yunadi fi ahli's-semaa Allah Teala Cebrail seslenir sema ahli'ne Allah Teala sema halkına der ki inna Allahu biğidu fa Allah Teala falancaya buz ediyor siz de buz edin onlar da buz ederler. Soma tu fil ard sonra bu adama yer üzünde ne yazılır arkadaşlar buz artık insanlar bunu sevmez makbul bir adam değildir Kerih görülmüştür. Takva sahipleri insanlar özellikle, iman sahibi insanlar oturmak bile istemez. Aynı ortamda teneffüse, oksijen, o havayı teneffüs etmek istemez. Akarsınız ki kim insanlar vardır, Allah'a isyan etmektedir. Sözleriyle, kavilleriyle, amelleriyle, itikadıyla, dinle dalga geçmektedir. Ama şöhreti olabilir, ama prestiji olabilir, ama parası olabilir, zenginliği olabilir. Zayıf imanlı insanların kuyruğuna takılıp gittiğini görürsünüz. Ama takva sahibi İman sahibi bir adamın görürsün ki bu adamdan hoşlanmıyor. Bu adamla bir araya geldiği zaman, gelmeyi düşündüğü zaman bile ruhunun daraldığını hissediyor. Çok önemli. Evet bu bap'taki son hadisimiz. Ayşe radıyallahu anha diyor ki "Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'at reclen ala seriye." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş olduğu bir orduya bir de komutan atadı. Başlarına bir komutan atayarak bir orduyu yola çıkardı. فَكَانَ يَقْرَعُ لِي Aynı zamanda bu adam ashab'a, arkasındaki askere namaz kıldırıyordu. İmamlık yapıyordu. فَيَخْتِمُ بِقُلْهُ اللّٰهُ اَحَدٍ Namazları da okuduğu surelerin ardından da ne yapıyordu? Allah ahad okuyordu. Başka rivayetlerde öyle geliyor. Felemmâ raca'u zekeru li lirasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Ordu görevini bitirip geri dönünce bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nakledip açıkladılar. Dediler ki ey Allah'ın Resulü yani bu adam namaz kıldırıyor. Hep Namazı da okuduğu sureyi ihlasla bitiriyor. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْهُ وَنْ اَحَدْ Bu sure yeniden ihlaslenmiş. İlim ehli diyor ki çünkü bu surede yalnızca Allah-u Teala'dan bahsediliyor. Allah'a has kılınmış bir sure. Onun sıfatlarından bahsediliyor. Ondan bahsediliyor. Diyor ki alezat mesela seluhu li şey diyor sorun niye böyle bir şey yapıyor? Fesaluhu. gidiyorlar, bu imamlık yapan adama komutana soruyorlar diyorlar ki niye böyle yapıyorsun? Niye İhlas Suresi'ni okuyorsun? Diyor ki feqala li enha sifatu'r Rahman fe an Ben diyor bu sure, İhlas suresi, Allah-u Teala'nın sıfatlarının zikredildiği, Allah-u Teala'nın allah Teala'nın Teala anlatıldığı bir sure. Ben diyor, onu okumakta, okumayı çok seviyorum. Fakala <gülüyor> <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine diyor ki, اَخْبِرُوهُ <gülüyor> Ona haber verin, ona bildirin ki, اَنَّ اللّٰهُ تَعَالَى allah Teala da onu seviyor. Yani peygamberin şahadetiyle, peygamberin ihbarıyla, haberiyle bu adama Allah-u Teala'nın sevdiği ne yapılıyor? Naklediliyor, bildiriliyor. Tabii bizim böyle bir ayni olarak, muşakhas olarak müjdeyle müjdelenmemiz imkansız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık yok. Haber veremez. Ama ancak bizlerin şöyle bir müjdeye nail olma imkanı var. allah Teala'nın velisi olma. Evet. Erhamdülillah. allah Teala'nın sevdiğinin alametlerini kendimizde görme. Hayra koşan insan olarak kendimizi bulursa, buluyorsak, salih amellerde gevşeklik göstermiyorsak, Allah'a olan kulluğumuzu izhar edebiliyorsak, izhar ederken de severek yapıyorsak bilmeliyiz ki bu Allah Teala'nın bizi sevmesinin bir alametidir, bir belirtisidir. Allah Teala bizleri sevdiği kullarından eylesin ve bizleri semada sevdiğini Zebrail'e bildiren, Cebrail'e bildiren ve sema halkı olan meleklere bildiren ve yer yüzünde kabul olan kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve evet. bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü lek. Evet, soru olan soru soran arkadaşlar varsa alabiliriz. Evet. Bu kadar. Şafif bir bayan soruyor diyor arkadaş. Allah neden herkese hidayet vermiyor diye soruyor. Kadın Kur'an okuyor fakat anlamadığını söylüyor. Ne yapması lazım? Allah dilediğine hidayet verir. Dilediğine dalalet verir. Ama kullarına da hidayet ve yo dalalet yollarını yapmış? Göstermiş. Göstermiş. Şer'i ayetlerini indirmiş. Bunu yaparsanız bu hidayet yoludur. Ne yaparsanız bu? Dalalet yoludur. Şer yoldur demiş. Kul Bunları seçerken, bunlara tabi ol olurken ne yapmakta? Özgürce davranmakta, seçmekte. Ama allah Teala'nın hidayete ne yapması lazım? Onu muvaffak kılması lazım. Her şeyin başında. Ama kulun da hidayete muvaffak olanlardan olması için gayret sarf etmesi, çalışması çaba sarf etmesi lazım. Kur'an'ı okuyup anlayamamasının sebebi yani Kuran'ın anlaşılamaz olmasından mı kaynaklandığını ifade etmeye çalışıyor yoksa Kuran'ın dilini bilmiyor, tefsiri bilmiyor, Arapçayı bilmiyor bundan dolayı mı? Okuyor fakat anlamadı. Hangi tabi bu şey bir soru kapalı bir soru, müzmele bir soru yani Kuran Kerim'i hangi dilden okuyor? Kur'an-ı Kerim'i anlamak için hangi tefsirlere bakıyor? bunun açıklanması lazım. Evet, başka sorusu olan? Pardon, maşallah. basın şu anda konumuzla alakası yok. Evet. Bak, suresi şey, okuyabilir miyiz? Daha... Okunabilir, evet. Okunabilir. Okunabilir, evet. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتو